Enlem ve Boylam Mustafa Birgin Enlem ve Boylam 207, Kasım 2025 Başladı. Hoş geldiniz. Ya benim ona secde etmeme ihtiyacım var. Ya da benim onun doğrularına uymama ihtiyacım var. Allah'ın ihtiyacı yok. Ama Allah e, seni ondan. ödüllendirmek için sana bahane üretiyor. Allah sana bahane veriyor. Ya niye beni yaratıyor? Bana ihtiyacım var beni yaratıyor. Öte alemde onun cevabını elbette tatmin edici bir şekilde alacağız. Bak işte bunu cevap veremiyorsun. Şöyle tam i̇şte, tam tatmin edici bir şekilde cevabını o Allah'tan orada alacağız. Çünkü Allah açıklamadığı zaman biz Allah'ın bizi niye yarattığını i̇şte, kesinlikle ha, söyleyemeyiz. Burada, yani bilemeyiz. Ama, i̇şte burada gayet tamam. Yani burada, sana bakma burada dinle cevapsız kalıyor. Yani benim Allah'ın işte benim ona ibadet etmeme ya da işte oraya girdim, buraya girdim demesine ihtiyacım var. Madem o kadar güçlü, o kadar kuvvetli kendime bir oyuncak bulayım demiş, bizleri yaratmış diyorum ben eğer varsa. Şöyle düşün hani Allah cömert olduğundan, e, kerim olduğundan hani ödül vermek istediğinden insanlara karşılıksız ödül vermek istediğinden onlara geçici bir hayat sunuyor ve daha sonra insanların içine öyle bir özlem koyuyor Allah'ım biz bu dünyayı çok sevdik ölmek istemiyoruz daha çok yaşamak istiyoruz ya bu ne yaşam yaş ya, ya bir dur hocam insan olarak bizde öyle bir arzu yok mu yaşamak arzusu diye ya var veya yok boşver bizi Tanrı'nın buna ihtiyacı var mı? O, hocam Tanrı'nın hiçbir şeye ihtiyacı yok. O zaman niye böyle bir şey yapacak? Ama yapmışsa niye yapıyorsun diyemezsin ki? Hayır ne demek diyemezsin nedenini sorgulamak zorundayım. Sen diyorsun ki Big Bang'in nedenini sorguladın mı? Ben de diyorum ki bunun nedenini sorguluyormuşsun. E, tamam işte soralım da cevabına dair ne bulabiliriz ki? İşte heh. O zaman Big Benker aynı şeyi muslu o zaman diyeceğim ki cevaplar ne bulabilirsin kardeşim? Orada bulabiliyoruz işte hocam, yani bulabildiğimiz şey. En azından bak, en azından orada bir şey bulabiliyorsun. Tamam, burada da bulabildiğimiz yere kadar sana cevap veriyorum. Ya yani Allah diyor mesela aranızdan iyi olanları kötülerden seçmek için diyor. Ya yani mesela. Ya niye iyi kötü yaratıyorsun o zaman? Ben o, o kısmını tam bilmiyorum. Yani kendimce kendimce. Ya, canım, bak burada. Amacım seni sıkıştırmak değil. Yok yok tamam. Yok yok ben, tamam. yok, yok, ben e, hani kisa olarak da almıyorum. yani bazı şeyleri zaten sıkıntı yok. Sen üzerime yürü. Ya hiçbir şey kisa ha, alma. Hatta zaten. hatta yok üzerime yürüsen de hoşuma gider. Yani ben de farklı açılımlar oldum. Hiçbir şey kişisel alma. Kişisel değil zaten. Ş şöyle çünkü bu soruları ben de sordum. Yani çözemediğim şeyler var tabii ki. Çünkü İmtihan dünyası burası hocam. Yani bir yere kadar Allah sana açıklama... Ya niye imtihan? Neden imtihan? Daha bir açıklama bulabiliyorsan o açıklamaya git. Ama daha bir açıklama varsa yok işte. Şimdi şöyle bir durum var. Musi hiç denedin mi? Sana çok basit bir şey söyleyeceğim. Karıncağar sürekli aynı yoldan gider geri doğru mu? Hı, evet. Karınca'nın gittiği yola... karınca'nın hiçbirini ezmeden... Parmağınla o yola bastır ve sil... Parmanalı silo yolu, karıncaların yolunu kaybeder. E? Karıncaların hepsi orada kalır, toplanır. Yani neden ben yaptım? Onlar da bir yaratacağım inanacaklar. Lan ben yaptım. Yani hani. Ama beni görebiliyorlar mı bilmiyorum. Ya şimdi aynı durum. Neden Big Bang diye bir şey var mı yok mu bilmiyoruz. Big Nasıl Bang... Big Bang var mı yok mu ee, bilmiyoruz. Hadi var ne? diyelim. Nedenli nedenini bilmiyoruz. Öncesini bilmiyoruz, sonrasını bilmiyoruz. Buna kendi çapımızda bir şekilde bir anlam yüklemeye çalışıyoruz. Ama az önce sorduğum sorulara bir anlam bulamadık. Neden? Hocam anlam bulamadık değil, yani verdim ben. Yani tamam belki yüzde Çok yüz. Bilemiyorum dediğin yerde kaldın. Ki bunu sen değil, bu zaten cevap verecek adam da yoktur Mustafa. Tamam, eyvallah. Şimdi şöyle bir şey, eğer Allah açıklamadıysa Kur'an'da nereden bileceğiz biz onu? Ama Fikir yürütürsün. Tam ben de iki tarafta fikir yürütüyorum ve bana biri daha mantıklı geliyor. Hangisi? Allah'ın olmadığı mı? Evet. Nasıl ya? Nasıl daha mantıklı? Daha mantıklı geliyor çünkü Allah dediğin yaratıcı dediğin varlık varsa daha ergenlik çağına gelmemiş çocukluk çağına yeni geçmiyor ya da ergenlik çağında. Ya hocam bırak şimdi o abartmalı ifadeler de sen gerekçeni söyle. Abi hastalıklı bir düşünce hangisi? bu. Hangiyle kötüyü yaratıyorsun? Tamam. ile kötüyü yaratıyorsun ve diyorsun ki işte bir gün kötü, Çelik Kaya ya da bir gün iyi, Çelik Kaya kötü, bir gün cehenneme gönderelim, Çelik Kaya cehenneme gönderelim. Hocam işte o değil, senin tercihlerin. ile kötüyü yarattık, ona bilinç verdik, tercihini böyle yaptı. İşte sen tercih Yaratma kardeşim, o zaman. Yaratma kardeşim olur mu ya hocam? Niye? Ya, o zaman amacım da benim ya. Yani benim amacım cennete veya cehenneme girmek mi? İyi bir insan ol diyor. Çok şey mi istiyor Allah? Ya iyi de niye istiyor? Niye niye? Neden istiyor bunu? O kadar her şeye muktedir, evrenleri yaratmış, onları yaratmış, bunları yaratmış. Mikroskopik düzeyde bir canlının iyi bir insan olması ihtiyacım var Tanrı'nın? Ya ihtiyacı yok hocam. İşte Allah belki onları özel özel bir sınıf olarak, onları İşte özel bir sınıfta değiliz abi yani. Niye değiliz hocam? İyilik kötülük kavramını koymuşsun. Sen kötüsün, seni şuraya koydum, iyisin buraya koydum. Hocam i̇şte, bir kere Tanrı ben... Tanrı koymuyor, sen kendini koyuyorsun. Orada problem e, yanlış yapıyorsun. Yani Allah senin sen kötüsün, sen iyisin demiyor. Sen amelimle ben kötüyüm diyorsun. Sen kötülük yaptığın ya, zaman göre kötüyüm? Toplumsal, ahlaki değerlere göre kötüyüm. Müslü. Belki de insan öldürmek iyi bir şeydir. Ya biz böyle yorumluyoruz. Bir canlının canını aldığın zaman sebepsiz yere bir insan niye öldürülsün canım? Ya işte bu ahlaki bir der, bunun dinle bir iyisi yok onu diyorum. ya yani bunu bir. E hocam ahlak dinin bir parçasıdır Tanrıyı ya. Tanrıyı tanımayan işte herhangi bir yerde kabile halinde yaşayan. 300 kişilik toplumlara böyledir. Ahlak dinin bir parçasıdır hocam. Hatta peygamber ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diye söyler. Hatta Kur'an'da da o anlamda bir atıf vardı. Ya zaten bak şimdi biz daha Tanrı'yı tartışıyoruz. Sen de peygambere inmeyelim bu konuda. Anlatabildim mi? Yok sen şimdi buraya niye geldik? Bir şey söyleyeceğim. Biz... Her şeyi Tanrı yaratmadı mı? Eyvallah. İnsanlar dahil. Evet. Niye bir kısmını cennete bir kısmını cehenneme koyma ihtiyacı duyuyor. Çünkü insanlar niye kendilerini insanları doğru yola yöneltip de düzeltebilecek gücü varsa bunu yapmayıp da hocam melekler zaten ee, o, o. zulmetmesine izin verip işte firavuna izin verip firavunu cehenneme koyma ihtiyacı duyuyor. Öyle özetleyeyim sana. Çünkü imtihan dünyasındayız. Allah bizi imtihana göndermiş. Ya niye imtihan? İşte onu soruyorum ben ne, neden burada? İyi ile kötüyü ayırt etmek için imtihanı hocam. Abi az önce sordum niye iyi kötü var? Yani mikroskobik düzeyde bir canlı bile değiliz bak biz. Evren çapında bizim dünyamız bile mikroskobik düzeyde bir varlık değil. Buradaki bunun içerisinde yaşayan atom altı parçacıklarız biz. Bizim ona itaat etmemize ve iyi doğruyu yanlışı bilmem neyi bilmemiz gerekiyor. Yani bu kadar mı aciz? A aciz değil. değil. Allah seni özgür bırakmış. Acizlik ama. Acizlik değil işte onu anlamıyorsun hocam o kısımda. Çünkü bak mesela ben öğretmen olarak diyelim ki senin sınavına girdim. Sınavda benim o soruları her şeyi biliyor olmam. E, sana o müdahale edip cevabını söylememem acizlik mi? Ben niye o sınava girmek zorundayım peki? Girmek istemiyorum. Ben mobilyacı olacağım. İlce Musa yanında çalışacağım. Ruhlar aleminde hocam. Sen şeyi kabul etmişsin. Ya yani Ben sorumluluğumu taşımaya razıyım. Ben bugün kabul etmiyorum onu. Yanlış o zaman benim adıma karar veren ruh denen bırtı yanlış cevap vermiş. İşte sendin hocam o. İşte sana unutturulmuş o. Sen şu an hatırlamıyorsun. Yoksa Allah seni zorla bu dünyaya göndermiş değildir yani. Allah bu tamamen e, bak şimdi bu tamamen tamam burası inanç. Bu yaklaşım ve gayb. Ha. Ben buna inanmıyorum ha böyle bir şey yok. Tamam bir şey demem. Bunun bunun delili öte alemde. Ama demek istediğim hani Allah hani ileride itiraz edersek, dersek, "Aa bak sen böyle böyle demiştin." diye karşımıza çıkarabilir. Sadece onu söylemek için söyledim. Ya çıkaracak da ben demedim, sen de diyeceğim orada. O oradaki Ben demedim kardeşim onu sen söylettin. Hocam onu bilmiyorsun işte. Her şeye gücü yetiyor mu? Yetiyor. Ben bugün bilmiyorum. Tam sana unutturulmuş hani imtihan olduğu için. Şimdi ama onu bilmiyorsun. Hani ben orada sen dedirttin diyemi, diyemezsin. İşte Neden? Bak, Çünkü oradaki... Ala, ruh... Hocam bir dakika dur ruhlar... Seni. Bir dakika bir dakika ben böleceğim bu sefer. Şimdi sen diyorsun ki unutturulmuş sana. saat oradan geldim falan filan. Arkadaşım buna ihtiyacım var. Bana ne ihtiyacı var ya? Ben hala bunu anlamıyorum. Hocam Bana ne ihtiyacı var bu adamın? Felsefede şöyle bir şey var hocam. Ya da kadının ya da varlığın. Felsefede best explanation diye bir şey var. En iyi açıklama. Ama tabii ki %100 açıklama olsa muhteşem olur. Çok güzel olur. Ama o olmadığında... En iyi açıklama yapan model en başarılı kabul edilir. Atıyorum mesela i̇yi bir de. tanesi Şimdi dur, kabul dur, de. bir dakika gayet bir dakika hocam. Da bir dakika hocam. Bir, biri yüzde %10 yani. açıklıyor, biri yüzde %15 açıklıyor, biri yüzde %50 açıklıyor. Ama diğer yüzde %50'den öte bir şey yok. Yüzde %50 hala boş. Evet. E, ama buna rağmen kabul edilebilir bir durum değil o zaman bu. Buna rağmen bilim o %50'lik açıklamaya yapışır. Onu en Yo, bilim e, elinde tutar yani. Onu, yapışır. E, hocam bu yapışır yani şöyle şu an mesela kullandığımız teoriler falan alternatif teoriler var ama açıklama güçleri bunlar kadar başarılı olmadığı için. Şu an ee, gezegenin bir... adını hatırlamıyorum da bir tane gezegende e, kaç ya Kepler'in bulduğu bir gezegen %99.7 ihtimalle yaşam olduğu öne sürülüyor fakat bilim camiasınca bu kabul edilmiyor çünkü %99.7 99.7'dir çok küçük bir rakam %0.3 yaşamın olmadığına dair bir durum var. Bu bilim açısından kabul edilebilir bir durum değil. Şimdi hocam onu, hocam onu bilmiyorum. Hayır o tamam, oradaki veriler oradaki o değer neyi ifade ediyor bilmediğim için bir şey de diyemiyorum. Yani onu çalışıp ona göre belki o yüzde sıfır üçlük dilim bambaşka bir şeye tekabül ediyor onu bilmiyorum. Çalışıp ona göre her zaman yüzde bir aynı yüzde bir değildir. Yani neyi ifade ettiği önemli. Ama şeyde öyledir hocam yani bilim mesela sen bir, bir problem var çözmeye çalışıyorsun. Sen bir şey ortaya attın, atıyorum işte şu kadarını açıklıyor ama diğer tarafını açıklayamıyor. Ama benim model daha azını açıklıyor. Tam çözüm olmasa bir de senin model daha başarılı kabul edilir ve bilim onun üzerinden, yani tamam alternatifler yine benim teoriye falan bakarlar, benim modele bakarlar ama senin model, geçerli model kabul edilir. Niye? Çünkü açıklama gücü daha yüksek. Ki zaten... Ama yine doğru olduğu %40 ihtimalle... Yüzde değil zaten o yüzden teori diyorlar. Diğer türlü... %40 ihtimalle doğru olarak değil. %40 ihtimalle yanlış. Tamam değil. Değil. işte o yüzden teori... Ve %40 çok büyük bir rakam. Tamam hocam işte teori... Ya bir tane sınava giriyorsun 5 tane soru soruyor. %51 ihtimalle 3 çıkın doğru olduğunu biliyorsun. Ya diğerlerinden biri doğruysa? Sen A, A B, C %51 ihtimalle doğru. D, E %40 ihtimalle doğru. Sen A'yı işaretledin. Hangisi doğru? Öyle değil bu, bu olasılık. Olasılıktan ziyade diğer bir şey e, o, oradaki. Yani eğer olayları açıklama gücün varsa tamam %100 oluyorsa zaten hani tekrar edilebilir denenebilir. O zaten kanun oluyor, yasa oluyor. Yani evet. teori olmaktan çıkıyor. Ben işte teorilerden şuradan i̇şte buradan bahsediyorum. İşte ben bahsedeyim. teorilere çok fazla kanıtlanmadığı müddetçe teorilere inanmak tarafında değilim hani mevzu bu eyvallah daha, daha iyi bir açıklamam varsa buyur diyoruz zaten hocam ben bir şey demiyorum yani daha iyi bir açıklamam varsa senkini de dinleyelim diyorum hayır ben açık bak şimdi şöyle benim amacım şu değil bu yanlış anlaşılmasın benim amacım Tanrı'nın yokluğunu ispatlamak değil ben varlığını bulmaya çalışıyorum. Fakat beni ikna edecek bir doğru bilgiye ulaşamadım. %51 ihtimal diyorsun. %49 ihtimalle başka Yo, bir şey daha doğru. Ben öyle doğrudur. demiyorum hocam. Ya ben, da %60 ihtimal diyorsun. Ben öyle demedim. Ama sende şöyle oluyor bak. Mesela hocam, hayır hayır şartsında söylemiyorum anladım. bunları. Sen de şunu dikkatimi çektim üstü Yani büyük oranlarda... Meseleyi kabul ediyorsun, ediyorsun, sonra geliyorsun, ayrıntıda bir şeye takılıyorsun. Evet, yani, yani ayrıntı, ne ayrıntıda bütündeki yeri ne kadar? Yani binde bir mi? Sen... kemalat de, teferruatta gizlidir diye bir laf var. eyvallah yani o, o senin tercihin bir şey demem de yani ama parmağını getirip gözünün önüne koyarsan güneşi göremezsin. Yani küçücük parmak güneşi engeller. Dolayısıyla her şeye değerince hak ettiği kadar değerini ver. Biz bazı şeyleri. Bilmiyoruz, açıklayamıyoruz. Sen onu sanki çok büyük bir şeymiş gibi, yani tersinden anlamak zorunda değilsin. Yani en kötü senaryoyu orada uygulamak zorunda değilsin. Yani sadece biz bilmiyoruz şu anda mesela. Ya işte tamam ama bizim bilmediğimiz fizik kuralları da var. Evrenin başlangıcını da biz bilmiyoruz. Biz sadece ulaşabildiğimiz yere kadar bakıyoruz. Ama işte bunlar üzerinden hareket edip yorum yaptığında... Tefekkür ettiğinde 2000 aynı noktada onu demek istiyorum ben de sana yani nasıl evrenin başlangıcının da tam emin değiliz Big Bang diyoruz ama hocam acaba Big Bang mi? Mesela bazı insanlarla bunu konuşuyoruz falan arada böyle ateistlerle falan işte Kuranda bilimsel ayetlerden falan filan söz ediyoruz konuşuyoruz falan Kuranda bir de henüz böyle tam çözülemeyen anlaşılmayan net anlaşılmayan ayetler var daha. Şey değil yani net değil henüz. Ama ya diyorum yani tamam bak şimdi 20 tane argüman sunuyorsun 20 tane ayet koyuyorsun bunlar bilimle çok iyi bir şekilde örtüşüyor. Bir ayet mesela hani şöyle de anlaşılabilir böyle de anlaşılabilir adam onun üzerinden yakıyor, yıkıyor, ev lan ne yapıyorsun lan orada 20 tane ayet sundum ben sana bir, bir itiraz getiremedin, burada bir ayet şey var, hani iki türlü de anlaşılabilir, sen onun üzerinden kalkıp her şeyi yıkmaya çalışıyorsun, e bu senin yaptığın şey adil bir insan, insaf değil ki ya yani ben böylelerini çok ciddiye almıyorum size, işte. buyurun yok yok, yapmak senin değil, demiyorum. Yok, yani. yok senin için demiyorum yok yok senin için demiyorum aklıma geldiği için aktardım www.mbirgin.com Enlem ve Boylam 207 Kasım 2025 Bitti. Esen kalınız. Enlem ve Boylam Mustafa Birgin